Euzü Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Şimdi işleyeceğimiz fetva e, neredeyse özellikle Avrupa'da mı diyelim, Türkiye'de mi diyelim, genelde Müslümanların e, hepten ihmal ettiği bir şey yani veyahut da çok nadiren ihmal ettiğimiz bir şey cemaatle namazı eda etmenin farziyeti diyor. E, evet ayet-i Allah Celle Celaluhu şöyle biliyor hafızu aleyh salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kanitin namazlarınızı muhafaza edin özellikle ikindi da muhafaza edin ve Allah-u Teala'ya ibadetlerinizi huşu içerisinde yerine getirin insanların çoğusu cemaatte namaz kılma hususunda gevşek davranırlar ve bunu da gevşek davranırken bazı alimlerin fetvalarını getirmeye çalışırlar. E, camide cemaatten namaz kılmak vacip değildir diye fetvalar vardır. Onlara diyor delil getirmeye çalışırlar. E, burada diyor ki bu ayeti kerimeyi getirerek Bakara 238. Bir kul namazını koruması, namaza tazim etmesi nasıl olur? Onu cemaat ile kardeşleriyle beraber kılmazsa geri duruyorsa nasıl o namazı korumuş olur. Bakara 43'te Rabbimiz Celle Celal şöyle buyuruyor. Bakayım salatu ve atuz Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Bu ayeti kerime cemaatle namaz kılmanın farziyetine delalet eder. Velmusharaketul musallin fi salati ve Namaz kılarken o namaz kılanların namazına katılmak buna delalet eder. Eğer bununla kasıt sadece namazı kılmak olsaydı Allah Celle Celalü ayeti kerimede var "Kû'u maar rükû edenlerle beraber rükû edin ifadesini kullanmazdı. Ve bir de burada Nisa Suresi 102. ayeti kerime Rabbimiz Celle Celalü şöyle buyuruyor: "İze kunte fîhim fa kûmte lehumus sen onların içerisinde <gülüyor> olduğun zaman namaz namazı kıldırırsın onlara. Fe'tukum daifetun minhum ma'ak. Sen onların onlara namazı kıldırırken onlardan bir taife de ayakta dursunlar, nöbette dursunlar <gülüyor> ve alıhuz eslihatahum silahlarını alsınlar savaş ortamındayken. Yani bir grup cemaatle namaz kılarken bir gruptan ne olacak? ayakta nöbet tutup silahları da ellerinde olacak. Fe iza secde ettiklerinde felyekunu onlar sizin arkanızda olsunlar. Veteet lem yusallu Namaz kılmamış öteki grup gelsin onlar da seninle beraber namaz kılsınlar. Onlar da tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Yani bir rekat kıldılar diyelim. O bir rekatı kıldıktan sonra o bir rekatı kılan cemaat geriye geliyor. Daha hiç namaza başlamamış olan grup da ne oluyor? Hemen cemaate katılıyor orada bir rekat kılıyor. Burada allah Teala savaş halindeyken bile cemaat ile namaz kılınmasını vacip kılıyor nasıl olur da bir Müslüman rahat olduğu haldeyken kafirlerle savaşma hali olması olmaksızın yani kafirlerle savaşmadığı halde nasıl cemaatle namaz kılmayı terk etmesine müsaade edilir nasıl ona müsa müsamaha gösterilir diyor ve burada da Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen Ebu Hüreyre'den Zikredilen hadis-i herif söylüyor. لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُوا رَبِّي Namaz için emretmeyi düşündüm. فَتُقَامْ Namaz için kâhmet getirilsin. فُمَّ آمُوا Sonra bir adama emredeyim de فَيُسَلِّي بِالنَّاسِ insanlara namazı kıldırsın. فُمَّ اَنْتَلِكَ مَعْيَ بِرِجَالٍ Sonra benimle beraber bazı adamlar gelsin. مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ bin Onların beraberinde e, Odundan bir bağ olsun, odun kütlesi olsun beraberinde ila kavmin la beraberinde o getirmiş oldukları odunu kime götürelim diyor. Namaz kılmayan insanlar, cemaate gelmeyen yani. La yeşhedûna cemaate gelmeyen, namaza katılmayan insanların evine gideyim de fe huherrika aleyhim buyutun bin nar onlar evlerindeyken onların üzerine Ateş yakmayı düşündüm buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i sahih muslimde geçiyor. "Laqad ra'aytun ve ma illa Biz o zaman kendimizi şöyle görüyorduk. Namazdan geri duran kişi münafıklığı bilinen bir münafıktır veyahutta hasta olan bir kişidir.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 ve yine ondan Abdullah ibn Useyr radıyallahu anh rivayet olunuyor. Şöyle diyor: Men sarrahu Allaha yelqa Allah Kim Müslüman olarak Allah'la karşılaşmayı isterse, fel salawat. Bu namazları muhafaza etsin. Hay fi Bu namazlar için eda ezan okunduğunda, nida edildiğinde namazlarını korusun. Çünkü allah Teala nebiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hidayetin sünnetlerini e, meşru kıldı. Hidayetin sünnetlerinden birisi de budur. Cemaatten namazın kılınmasıdır. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُسَلِّي هَذَا الْمُتْخَلِّفُ fi بَيْتِهِ Şu adam gibi evinde kalıp da evinde namaz kılan gibi siz de evinizde namaz kılarsanız لَتَرَقْتُمْ سُنْنَةَ نَبِيِّكُمْ Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Wa la taraktum sünnetine bi Eğer siz Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, la dalaltum sapatırsınız. Wama min rjulun yatta harufi husnul wudu. kim güzel bir aptes alırsa, fumayamidu ilamet sidim neredir mesacit Sonra camilerden herhangi birisine giderse, illa katab Allahu bi kulle khatwten yaktuha hasanetan atmış olduğu her adımdan dolayı Allah ona bir hasene yazar ve yerfahu biha derece ve onunla beraber bir derece onu yüceltir ve yahuttu anhu biha seyyeten ve onun bir günahını da siler ve malakat vele kadra aituna ve ma yakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifak biz kendi aramızda cemaatten uzak kılan kişileri ancak münafıklığı belli olan insanların kaldığını, geri kaldığını görüyorduk. Ancak münafık olan insanlar camiye gelmezdi. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُعْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي Bizim içimizde öyle adamlar vardı ki, o adamlar iki insanın kolu arasında getiriliyor, süründüre süründürüle, hatta يُقَامَ فِي الصَّفْ تَاكِ الصَّفْةَ katılıyordu. Camiye, cemaate e, katılıncaya kadar iki kişinin kolunda geliyordu. Onlar bu derecede bu cemaatle de namaz kılmaya önem gösteriyordu. Yine geçen hafta işlemiş olduğumuz a'ma hadisi. A'manın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne istiyor? E, i̇zin istiyor. Camiye gelememe hususunda mazeret be, beyan ediyor. Diyor ki ruhsatun en usalliye fi biyti. Ya Resulullah ben evimde kılmama bir ruhsat var mıdır? Aleyhissalatu vesselam da ona ne diyor? Hel tesma'u salah Sen namaz için ezanı duyuyor musun? Evet deyince Aleyhissalatu vesselam dedi ki o zaman gel cemaate katır. katıl. Bunun üzerine her Müslümana gereken camiye cemaate katılmasıdır çocuklarıyla, çocuk ile beraber, ailesiyle beraber, komşularıyla beraber ve diğer müslümanlarla beraber bu cemaate katılması Allah'ın emri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve emrine uymak için ve münafıklardan da kötülenen münafıklardan da olmamak için. Çünkü münafıklar namaz hususunda tembel davranırlar. Nisa suresi 142 143. Allah Teala buyuruyor ki: "İnnel münafıkîn yuhadî'ûne Allâhe ve Münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki onlar kendilerini kandırırlar. Ve izâ gâmû ilâs <gülüyor> Ve ve khâdiûn ve Allahü Teala onları kendi tuzaklarına düşürücüdür. Evet. Ve izâ gâmû ilâs Onlar namaza kalktıklarında münafıklar. Gâmû <gülüyor> küsâla tembel tembel kalkarlar. Onlar insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı az zikrederler. Onlar iki grup arasında gidip gelirler. Ne onlardan olurlar ne de ötekilerden olurlar. Allah bir insanı saptırırsa ona yol gösteremezsin buyuruyor allah Teala. Yani bir yandan münafıkların yanına giderler, bir yandan Müslümanların yanına girerler, bir yandan kafirler, bir yandan Müslümanlara iki arada dolanırlar buyuruyor allah Teala. Ee, ve cemaatten namazı terk etmek namazı külliyen terk etmenin büyük sebeplerindendir buyuruyor. Namazı tabii ki külliyen terk etmekte küfürdür ve sapıklıktır İslam dairesinden. Çıkmaktır. Bunun için peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kişinin küfürle şirk arasındaki e, perdesi nedir? Namazı terk etmesidir. Namazı terk etti mi? Küfre ve şirke girer buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve bu konuda da diyor yine alimlerin sözüne bakmaksızın hak ortaya çıktığı zaman hiçbir kimsenin sözüne bakılmaz. Söz Allah ve Resulünün sözüdür. Nisa 59'u söylüyor. Eğer herhangi bir konuda tartışırsanız Allah ve Rasul'ne onu götür. Hani burada başladı dedi ya alimlerin bazı sözleri vardır işte namaza katılmanın farz olmadığına dair. Onları delil alarak cemaate gelmekten geri duruyorlar diyor. Burada da diyor ki Allah ve Rasulünün söz varken onların sözüne bakılmaz. İhtilaf anında, tartışma anında Allah ve Rasulünün sözüne müracaat edilir. Nisa 59 ve yine Nur suresi 63. Felihdir ellezine yuhalifuna an emrihi en tusiba fitnetun ev yusiba azabun elim. Resulullah'ın emrine muhalefet edenler bir fitneye düşmekten veya başarına büyük bir azap gelmesinden korksunlar buyuruyor Rabbimiz Zelle Celaluhu. <gülüyor> Tabi camide cemaatten beraber namaz kılmada büyük faydalar vardır. Nedir? Müslümanların kendi aralarında tanışmaları, iyiliği emretmeleri, takvayı emretmeleri ve bu uğurda yardımlaşmaları, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Ve cemaatten geri duran şahısı cesaretlendirmek, cahil olan insanı eğitmek, münafık olanlara buğz etmek ve onların yolundan uzaklaşmak, Allah Celle Celaluhu'nun kulları arasında şiarlarının canlanması gibi birçok faydası vardır diyor. Mesela haftada bir buluşmada bile Müslümanların arasında ne kadar bir kaynaşma oluyor bir de düşün ki bunu beş vakit camide namaz kılma gibi düşündüğümüz zaman o zaman alınacak, kat edilecek çok daha büyük bir ne olur? Mesafe olur. Yine aynı sorunun farklı açıklama türleri. Yine ama delil olarak aynısı getiriliyor. Cemaatte namaz kılmak ve o konuda e, gevşek davranmanın hükmü nedir? Aynı şeyleri söylüyor. Evet onları da geçiyoruz. As-salatu bithiyya bil hafifetil vasifeti. Vücut hattını belli eden... Ince, nama, ince elbiselerle namaz kılmak yani mesela adam bir elbise giyiniyor öyle ki teni belli oluyor veya öyle ki içine giyinmiş olduğu donuyla tenini bile ayırt edebiliyorsun o derecede belli oluyor içine giymiş olduğunun rengi teninin rengi hepsi belli oluyor bu şekildeki bir elbiseyle namaz kılmak Cevap diyor ki bu insanlar elbisesiz namaz kılmış gibidir. Yani çıplak namaz kılmış gibi olur. Çünkü لَاَنَّ الثيَابَ الشَّفَافَةَ لَّتِي تَصْفُ الْبَشْرَةَ غَيْرُ سَاتِرَةٍ Çünkü şeffaf olup e, teni belli eden elbiseler e, örtücü elbiseler değildir. Bunlar aynen e, elbisesiz bu gibi insanlar elbisesiz insanların hükmünü almış olur. Ayet-i Kerime'de Araf Suresi 31'de allah Teala buyuruyor ki Ya beni Ademe hudu zinetek mü'inde kulli e Ey oğlu. her mescide gittiğinizde ziynetinizi alın. Ee, ziynet nedir burada? Yani elbiselerinizi, örtülerinizi e, alın. Güzel bir şekilde giyinin. Evet ve böyle e, bu şekilde namaz kılan insanlar büyük bir hata içerisinde ve tehlike içerisindedirler. Çünkü namazda asıl olan birisi de insanın kendi avret yerlerini örtme, örtmesidir. Soğan, sarımsak gibiten camiye cemaate gelmek. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Men ekal el basala ve thuma ve el kurrafa fe la yaqrabanna mescidana fe innel malaike teta'adza mimma yeta'adza minhu benu adam. Kim soğan, sarımsak, pırasa yerse bizim mescidimize yanaşmasın. Çünkü Adem oğlunun eziyet duyduğu şeyden melekler de eziyet duyar. Peki nerede o? Abi, Oraya camiye mesela bazı şey getiriyorlar. salatı mesela soğanlı. Onlara da dikkat etsinler. Onlar da gelmesin. Yani insan diyor hepimiz yersek ne olur? İşte böyle Şeytani mantıklarla olmaz böyle şeyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ademoğlunun eziyet duyduğundan melekler de eziyet duyar. Pis koku camiye hiç yakışmaz. Çünkü oralar Allah Celle Celaluhu'nun evleridir. Aleyhissalatu hadis-i evde diyor ki siz yani evinizde yiyip dışarıda yiyip camiye gelmeye ne kaldı ki camide yemek. O daha tehlikedir. İnsan her zaman dediğimiz bir şey var. Allah Celle Celaluhu'nun saygı göstermiş olduğu şeylere gösterilmesini istediği şeylere saygı gösterirsek Allah katında değerimiz olur. Ama soğan sarımsak deyince adam gülüyorsa hiç umursamıyorsa demek ki bu insanın bu konuda hiçbir e, bu meseleleri ciddiye almadığının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa ne derse desin ben yine bildiğimi yaparım gibi bir hale bülürmek bir Müslümana Yakışmaz. Yani salat vesselam belütür bunu. Çünkü diyor bundan melekler de eziyet duyar. Dışarıdaki camiye geldiğin zaman Müslümanla beraber olduğun zaman o Müslümana da sıkıntı verir. Meleklere de ne verir? Sıkıntı verir. Dolayısıyla bununla beraber sadece soğan, sarımsak, pırası değil insanın kendisinin e, pis kokusu koltuk altı kokusu, çorap kokusu ondan sonra cıma sigara içip de camiye gelenler veya topluma girenler haram olan bir sigarayı içip hem o günah işlediğini adeta izhar ediyor başkalarına hem de o pis kokusunda başkasıyla başkasına da ne yapmış oluyor? Zarar vermiş oluyor. Ve burada da yani Aras Sarı, Suresi onu yiyip bir mescide gelmek, bir meclise gelmek, bir topluma gelmek olmaz. Bunu anladım da evde de yiyince namazda yine duruyorsun. Evde yiyip camiye gelmek, topluma gelmek. Onu anladım ben evet. yani şimdi namaza duruyoruz ya evet. sarımsak yemişim ben de namaza durdum yine burada o zaman melekler yine rahatsız oluyor. Ama Aleyhissalatu vesselam belirtti bizim mescidimize gelmesin ee, ve bizim diyor meclisimize gelmesin toplu bulunduğumuz yerlere gelmesin çünkü melekler rahatsız oluyor. Şimdi zaten Aleyhissalatu vesselam bu sağan, sarımsak öyle ki yani haram değil ama Aleyhissalatu vesselam öyle anlatıyor ki onu ee, yemeyin daha iyi der gibi İlla yiyecekseniz pişirerek yiyin buyuruyor aleyhissalatü vesselam yani e, sakınsak öyle şeyden zarar olmaz ama diyemeyiz biz Allah ve Resulü haram kılmadığı halde e, haram diyemeyiz ama Aleyhisselatu vesselam yememiş yenmesinden son derece sakındırmış sahabe soruyor diyor ki ya Resulallah haram mı kılıyorsun yok diyor haram kılmıyorum ama ben yenmesini çirkin görüyorum başka bir yadaşerifte illa yiyecekseniz diyor onu pişirerek yiyin çünkü ne? E, eziyeti gidiyor, eziyet verici özelliği gidiyor, evet kokusu gidiyor. Pırasa da geçiyor hadis defa, evet kürrat, pırasa, evet. Tabii. Çiğ Demek ki yiyenler var demek ki. Evet, hatta o da demek koku yapıyor. Bu لَمُ Burada diyor, A'raf suresi 157 e, delil getiriyor. Allah size temiz olanları helal kıldı, Habis olanları, pis olanları da haram kıldı. Sigara da diyor bunlardandır, haramdır. Onun için buna yanaşılmaması lazım ve o şekilde de camiyede gelinmemesi lazım. Kim gördü hocam? Bin bas. Evet. Hükmü eklil kurafi vel basal vel thum ve itiyanul mescidine aynı soru. <Gülüyor> Soğan, sarımsak, pırasa yiyip camiye gelmenin hükmü nedir diyor. Aynı yine cevaplar. Yine sigarayı da diyor. Sigara da aynı şekilde. Evet. Sa'atul icabeti yevmel cum'ati. Bir hadis-i sevdiği aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki inne fil cum'ati sa'aten la yuvafikuha illa abdun muslimun. Cuma'da öyle bir vakit var ki onu ancak kim yakalar? Ancak Müslüman olan bir kişi yakalar. Yani ney o? Sa'atul icabe. Duanın kabul olacağı vakit. Allah onu sadece Müslüman'a nasip eder diyor. Cuma günü fazilette olan amellerden neleri sayabiliriz? Söyle bakalım. Efendim? Salavat getirmek. Başka? Kevz Suresi okumak. Başka? Cami Cami Başka? Camiye erken gitmek. Camiye erken gitmek. Başka? Tamam onlar var. Başka. O günah, o, günah abdest. Abdest. o günah mahsus. O günah mahsus. Gusül abdesti. Aynen. Başka? Elbise. Güzel. güzel elbise koku, giymek. Güzel, Tabii. güzel koku. Tamam. Başka. Başka? Tırnahlar. Tamam. Başka? Tırnahlar, Başka? Selam verin. Bir, bir yerden gidip. O bayram bayram için, bayram için bayram, şey. bayram için Bu <gülüyor> kutbi dinlemek, Cuma günü de camide demedim, Cuma günü O e, sene dua'nın sene. icabetinin kabul edildiği vakti yakalamaya çalışma. O vakit hangi vakit? akşama 5 dakika. Ikindi'den yani. sonra evet. akşam'a doğru olan vakittir. İkinciden sonra akşama doğru. işte soruda da bu. Hani hadis-i şerifte aleyhissalatü <gülüyor> vesselam belirtiyor. Ee, Cuma günü innehu fil cuma'te lesa'aten la yuvafiqo illa abdun müslimun. Ee, cuma'da öyle bir vakit vardır ki onu ancak e, Müslüman olan bir kişi ona muvaffak olur. Bu da soruyor. Diyor ki o cumada e, icabet edilen duanın kabul edileceği vakit hangi? vakittir diyor. Birincisi diyor ikindiden sonra güneş batıncaya kadar ki vakittir. Akşam namazına kadar bekler diyor. İsterse bu evinde olsun isterse camide olsun bekleyip dua eder diyor. O vakitte de dua etmeye çalışır. Mesela o vakit olduğu zaman özellikle dikkat edin yani kandil gecelerini kutlamaya alışkın olan insanlar cumayı ihmal ederler. Halbuki kandil gecelerin Kadir gecesi dışında faziletli Allah katında bir fazileti yok ama e, onlardan daha faziletli o sayılan günlerden daha faziletli her hafta insanın rastladığı cuma günüdür yani cuma günü o vakitlerde diyelim evdeyseniz veya iş yerinde de olsa akşam güneş batınca kadar dua etmeye çalışıp Allahu Teala'dan istediğimizi istemeye çalışmamız, meşru isteklerde bulunmamız, kendimiz için ümmet için dua etmemizi ihmal etmememiz lazım. Bir de salatü selamı çok getirmemiz cuma için. Cuma yani gününe Allahu selam sünneti. Bir, bir sünneti kaldır. Aynen tabi. O da bunlardan biri aynı. Yani mesela buna insanlardan dikkat eden yok. Böyle gelip tane hani cuma günü ikindiden sonra camide akşama kadar Kur'an okuyacak, dua edecek. Özellikle bizim toplumda öyle bir şey yok yani. Nereden. Camiye mi Yo, cuma, günü. Yani cuma, günü. Günü. cuma günü. Cuma gün, cuma gün. Cuma gün namaz Ta evet yani çok iyidirmiş. Evet. ne zaman başladığını bile söylesen. Neyin Cuma günün yani başlaması işte perşembe günü akşam namazından sonra başlar. Cuma günü akşam namazına kadar devam eder. E, o vakti yakalamak. Birincisi diyor ki ikindi namazından sonra akşam namazına kadar devam eder. Bu genelde Suud'da çok e, gör, gözüküyor bu olay. İkindiden sonra orada devamlı insanlar durur. E, dua ederler. Ondan sonra Mısır'da da ben çok rastladım buna dua edenler Kur'an-ı Kerim okuyanlar ikindenden sonra akşama kadar camiden ayrılmıyor. Evet. Bu hocam bu vakit genel olarak ikindenden akşama kadar yoksa bütün cuma günü? Yani duanın icabet vakti mi? Evet. O birincisi onu diyorum en kuvvetli görüş bu. İkinden sonra evet. akşama kadar olan. İkinci görüşte şu. Enne min hayni el imam ala'l minber li'l hutbati yevm el cum'ati ila İkincisi de ikinci görüşte alimlerin şeyi. İkincisi e, İmam Minber'e oturduğu andan namaz bitinceye kadar olan vakittir. Bu iki vakit işte saatül e, icabe allah Teala'nın duaya icabet ettiği vakitlerinin en elverişli olan vakitlerdir. Ve min avukatil fi cemi'i salvatı fardu ve nefla hâlel-sücud Yani bir de icabet vakitlerinden biri de ne var? Kulun secdedeki hali. Yani bunu her zaman Yakalar bir Müslüman. Her namazda bunu yakalayıp dua eder. Demin derste de gördük ya. Seviş secdesini namaz tamam olduğu halde bile yapmış olsan. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Şeytanın burnunu süründürmek için iki kere daha fazladan yapmış olursun. Yani bu diğer zamanlarda namaz tamam olsa bile yapın anlamına gelmez. Yani onu da söyleyeyim de. Yani namaz bir insanın tamam oldu halde ben yine işte tanım burnunu sürünsün diye e, bir daha sev seyir seyircisi yapayım dese olmaz. Ama diyelim ki hani e, şekte şüphede acaba namazım tam mı oldu fazla mı yaptım eksik mi yaptım bu konuda tereddüdü var diyelim kul yaptı e, seyir secesi seyir yaptı diyelim. Eğer namaz önceden tamam olmuş olsa bile o kılmış olduğu yapmış olduğu o iki secde nedir? Turgayim elle şeytan. Şeytanın burnunu süründürmek olur yani. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdadır. O zaman secdede duayı arttırmıyır. Aleyhissalatu vesselam. Feamma ruku' fa'azzimu fihi'r Rabb'a Azza ve Celle. Hadis-i şerif talebümüri ki rükûde Rabbinizi tazim edin. Secdede de feccitehidu fi'd-du'a. Dua için çaba sarf edin. Secdede fakaminun en yustecabe lekum duanızın kabul olmasına en layık olan yer secde anıdır. Hk Yani kişi diyelim ki güzel okuyan imamın arkasında namaz kılmak için uzak camilere gidiyor. Ee, bunun hükmü nedir? Ve soruda da diyor ki acaba bu yasak hükmüne girer mi? Hani hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya La tuşeddür rihal illa ila thalas mesacid. Üç caminin dışında başka bir camiye gidilmez. Özel oralara yolculuk yapılmaz. Mescidi haram, mescidi aksan, mescidi nebevi. Bunun dışında camilere gidilmez. Acaba bir kişi çok uzak bir camideki güzel okuyan imamın arkasında namaz kılmak için giderse bu yasak içerisine Girer mi? Anlaşıldı mı soru? Anlaşıldı, Anlaşıldı değil mi? Evet. Girer mi? Efendim? Girer mi? E, soru mu şimdi cevap geliyor? Girmez. Girmedi. Bu o, Bunun içerisinde girmez. Bu ilim talep için yolculuk babına girer. Ee, Kur'an'ı güzel öğrenmek için e, tamam. mesafe kat etmek, yol kat etme babına girer. Bunlardan birisi Kur'an'ı güzel dinlemek de bunun içerisine girer yoksa bu yasaklanan aleyhissalatü vesselamın yasaklamış olduğu o hadis zımnına girmez. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamdan bilgi öğrenmek için Mecmu'l Behreyn'e iki denizin buluştuğu yere yolculuk yapmıştı sadece ondan ilim öğrenmek için. Ve sahabe-i kiram ve ondan sonraki ilim öğrenmek için yurt yurt ülke ülke ne yapmışlardır? gezinmişlerdir ilim öğrenmek için ve burada da saat üstüne buyurur buyuruyor. ki tarikan ilmen sehel Allahu biyya tarikan kim Allah için bir yola girerse e, ve o yolda da ilim talep e, ederse Allah Teala o kişiye de cennete girme yolunu kolaylaştır yani cennete kolaydan girmenin yolu şerî ilimleri öğrenme çabasıdır bir daha okuyorum. Misal ondan sonra bırakalım mı? Evet. Teravih namazı diyor. Burada teravih namazında bazı yerlerde e, teravih namazına kalkmak için salatul kıyam esâbekumullâh diye sesleniyorlar. İşte Kıyam namazı, teravih namazı kalkın haydi, Allah sizi sehflandırsın. Ondan sonra iki rekat namaz kıldıktan sonra Allahumma salli ve sellim ala Seyyidina Muhammedin diye sesli bir şekilde söylenen yerler varmış. Bizim toplumda da ne yapıyorlar? Salli ala Muhammed diyorlar değil mi? Bir de ne diyorlar? Ondan sonra Allahumma salli ala onu söylüyorlar. Ee, Seyyidina Muhammedin diye bunları söylüyorlar. Başka ne yapıyorlar? Bazı yerlerde kul vallaha ehed okuyorlar. Bu gibi şeyler. Ee, veya da evet İhlas suresi. Bazı yerlerde felaknas okuyorlar sesli bir şekilde. Arkadan namaz kılanlar da diyor bunu söylüyor. Ee, bu şekilde bir şey yapmanın hükmü nedir? Ee, böyle bir şey yapmak İslam'da olmayan bir şeydir ve bunlar nedir? Bidatlardandır. Namaz arkasından da şey okuyorlar hocam mesela. Neyi? Ters Yok yok. Kur'an okunuyor mesela namaz bittikten sonra. Olay yokmuş galiba. Aşırı ha amel aşırı. ha e, evet aşır yapıyor. Aşırı okuyorlar. Aynen. Aynen o da yok. Aynen evet. He. Yani bunu böyle e, adet haline getirmek tabii ki nedir? Bidatdır ama arada birisinin Kur'an okuması, insanların dinlemesi onda bir şey yoktur. Namaz arkası mı? Yani namazın arkası değil yani öncesinden sonrasından onu da bazen yapmak. Anladın mı bunu? Ama şimdi burada ne var Türkiye'de? O yaygındır. Öğle namazında, ikindi namazından sonra Olmaz. aşırı okurlar. illaki olacak yani o. Yani Ondan sonra illa mesela yatsı namazından sonra illa cemaatin huzurunda Aminler Resul okunacak. Evet. İlla akşam namazından sonra haşir suresinin son ayetleri okunacak. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Bidattır. Ama mesela yatsıdan sonra kesin okunuyor şey. Amenden Resul. Kesin akşamdan sonra o haşir suresinin son ayetleri okunuyor yani. Perşembe günleri yasin'den okuması aynı. Bunlar nedir? Bidat zımğından İyi bırakalım. Benim normal var ama biraz işiniz olmuş. Onu bırakalım inşallah. Ve